Günaydın. Haftaya başlarken bugün sabah sütünüzü içtiniz mi? Peki kahvaltıda türlü türlü çeşit çeşit peynirler ya da balın yanında kaymak? Niyetimiz canınızı çektirmek değil elbette. Hepsinin anası olan sütü anmak. Fikir sahibi damaklarda çiğ sütü ve Türkiye'de çiğ sütün öyküsünü fark edip bir başka yolla bir imza kampanyasıyla anıyor çiğ sütü. İmza kampanyasının talebi rekabet kurumunun süt ve yemdeki haksız rekabeti mercek altına alması. Kampanyanın konusu ise sütten de geriye, yeme gidiyor. Yem fiyatlarındaki yükselmeyi ürettiği çiğ sütün fiyatına yansıtamayan üreticinin sanayiciyle takas yeme karşı çiğ süt takası yapmak zorunda kaldığını söylüyor. Bu durumun çiğ süt üreticisinin sanayiciye bağımlı hale getireceğini Çiğ süt üreticisinin kişi, sanayicinin ise şirket olması sebebiyle bu ilişkiden daima çiğ süt üreticisinin zarar çıkacağını ekliyor. Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldız'ın 19 Mart'ta yayınlanan süt sanayicilerinin yem oyunu yazısını okuyan fikir sahibi damak üyeleri konunun vehametini daha yakından kavramış ve hemen harekete geçerek Change.org'da bir imza kampanyası başlatmış. Gıda güvenliğinin ancak ve ancak ülke üreticisinin geleceğini güvence altına almış gıda ile mümkün olacağını söyleyen fikir sahibi damaklar. Rekabet kurumunun bu gerçekleri biz tüketicinin imzaları ile fark edeceğini ve değerlendirmeye alacağına güveniyoruz sözleriyle imzacıların desteğini almaya çalışıyor. Rekabet kurumu ve süt ve yemdeki haksız rekabeti mercek altına aldığını bir an önce ilan etmelidir diyerek sesleniyor kuruma. Bu kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz changeorg takas yem adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanya son haftalardanın en aktif şehirlerinden Ankara'dan ODTÜ kütüphanesinin 24 saat açık kalmasını talep eden bir kampanya var bu kez. Ankaraların gündeminde kampanyanın başlatıcısı Sevcan Doğruyol kampanyaya en nadir kitapları bulma şansının en yüksek olduğu, dijital çalışmalar için ideal bilgisayarların bulunduğu, saat 11.30'da yorulduğu zaman kırmızı koltuklarında dinlenebileceğin bir kütüphanenin dışında bırakılmaktansa 24 saat içinde kalabilmek her ODTÜ'lü gibi benim de çok istediğim bir uygulamadır sözleriyle ifade ediyor. Kampanyanın sosyal medya etiketi ise hashtag Kütüphanesi olarak belirlenmiş. Kampanyanın 21 Mart'ta açılmasına rağmen daha şimdiden 2000'e yakın imzaya ulaşmış. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak için changeorg kütüphanesi adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu konudan esinlendiğini zannettiğim bir başka kampanyada TOB Etü'de açılmış. Burada kütüphane hafta İçi saatleri 21.30'da hafta sonlarında ise 17.30'da kapılarını kapamaktaymış. Çok çok erken. Akademik hayatın bu derneğin yoğun ve sıkışık olduğu okulda kütüphanede yer alan birçok yazılı ve dijital kaynağın aktif olarak kullanımının kaçılmaz bir durum olduğunu söylüyor. Kampanya sahibi Berk Çapar. Parmakla gösterilen bir üniversite olmanın en önemli adımlarından birinin kütüphaneler aynı zamanda ders çalışmak için de uygun bir ortam vaat edilmesidir. Okulda öğrenciden fazla güvenlik görevlisi olduğu düşünüldüğünde uygulamanın çok da zor olmayan bir uygulama olduğu aşikar diyor. Berk, e, öğrencilerin açık kütüphane talep etmeleri kadar da güzel bir şey olabilir mi? Bu üniversiteler ne kadar övünseler azdır. Demek ki iyi öğrencileri var. Ankara'da başlatılan bir kampanya daha var. Mustafa Bayram tarafından başlatılan kampanya Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki metroların daha etkin kullanımı için insanların bilgilendirmesini talep ediyor. Kampanya metronun daha etkin kullanımı için iki soruna eğilmesini istiyor. Mustafa Bayram birinci sorunu, metroda hızlı kullanım için inen yolculara öncelik verilmesi gerekiyor. Ama çoğu zaman metronun kapıları açıldığında, inmek istediğinizde karşınızda insanlardan oluşmuş bir duvar görüyorsunuz. Bu aralarında bir insan ancak sürtüne sürtüne çıkabileceği kadar bir boşluk bazen kalıyor. Ayrıca kapı açılır açılmaz içeride yer kapma derdiyle, hemen içeriye girmeye çalışan insanlar oluyor. Sözleri de detaylıca anlatıyor. İkinci sorun ise geçtiğimiz aylarda Tayland'da başlatılan ve başarıya ulaşan bir metro kampanyasının talebinin birebir aynısı. Metroda yürüyen merdivenlerde sağ tarafta duranlar için, sol taraf ise yürüyenler içindir ama bunu bilmeyen çok insan var. İki kişi merdivende baraj kuranlar olduğu gibi sol tarafa geçip bekleyenler de oluyor sözlerini anlatıyor. Kampanya bu iki sorunun da insanların bilgilendirilmesi ile rahatça aşılabileceğini söylüyor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden insanların bilgilendirilmesini talep ediyor. Tayland'daki kampanya yürüyen merdivenlerde durulacak taraf ile hareketli tarafı belirten yönergeler koyulmasıyla kısa sürede çözülmüştü. Bakalım bu kampanya ne kadar sürede başarıya ulaşacak Ankara metrosunda. Daha iyi yol gösteren bir metroya dönüşebilecek mi Ankara metrosu? Hep beraber göreceğiz bu kampanya hakkında daha fazla bilgiye ise Change .org taksim Ankara Metro adresinden ulaşabilirsiniz. Ankara'da toplu taşıma konulu bir kampanya daha var sırada bu kez konu Metro değil otobüsler. Daha doğrusu otobüslerde kullanılan kağıt biletler. Otobüslerde kağıt kartların yerine elektronik kartların kullanılması için imza kampanyası başlatan mehi öder kampanyayla hem kartlarda kağıt kullanımını önleyerek daha fazla ağaç kesilmesine engel olmayı hem de daha uzun ömürlü kartlar, sayesinde kullanım kolaylığı sağlanmasını hedefliyor. Kampanya hakkındaki detaylı bilgi ise change.org/ankara bilet adresinde. Şimdi sıra hayati öneme sahip bir kampanya, daha doğrusu konusu bir insanın hayatı. Sinem Bal tarafından Sağlık Bakanlığı'nı başlatılan kampanyanın talebi Aslı Erdoğan isimli yazara yardım etmesi. Peki kimdir Aslı Erdoğan ve şu anda yaşadığı sorun nedir? Gelecek 50 yıla kalacak yazarlar arasında adı bulunan Aslı Erdoğan Edeviyat Bursu ile Avustralya'nın Gras kentine giderken ani bir kanama ile hastaneye kaldırılmış. Kaldırıldığı hastanede yazarın kanaması sürmesine karşın kapı dışarı edildiğini söyleyen kampanya sahibi Sinem, Sağlık Bakanlığı'nın konuyu sahiplenmesini ve Aslı Erdoğan'ın bir an önce Türkiye'ye gelip tedavisine başlanması için gerekenlerin yapılmasını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org taksim aslı erdoğan adresinden alabilirsiniz. Umuyoruz yetkililer durumu hemen araştırıp harekete geçerler. Sütten kütüphaneye toplu taşımadan sağlığa değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Açın yelkenlerinizi değişim rüzgarlarına istediğiniz değişimi yaratmak üzere. Esenlikler.